640. Konu, Hz. Ömer'in Utbe bin Gazvan'a tavsiyelerde bulunması, Hz. Ömer, Utbe bin Gazvan'ı görevli olarak Basra'ya gönderirken şunları söyledi, Ey Utbe, seni Haimd arazisinde görevlendiriyorum, orası düşmanlarla çevrili bir yerdir, Allah Teala'nın yardım edip seni düşmanlardan korumasını ümit ediyorum, Urfus bin Herseme'yi sana yardımcı olarak göndermesi için Ala bin el de bir mektup yolladım, bu kişi birçok savaşlarda bulunmuştur ve harp hilelerini de çok iyi bilir, yanına geldiğinde onu güzel bir şekilde kabul et ve kendisiyle istişarede bulun, savaşacağın insanları önce Allah'a davet et, icabet edecek olurlarsa onları bırak, aksi takdirde onlara zillet ve alçaklık içerisinde cizye vermelerini söyle, bunu da kabul etmeyecek olurlarsa korkup gevşeklik göstermeksizin onlarla savaş, işlerinde Allah'ın emir ve yasaklarına riayet et, Dikkat et, nefsin seni ahiretini berbat edecek bir kibre veya gurura sürüklemesin, sen Hazreti Peygamberin sohbetlerinde bulunmuş birisin, Allah Teala zelil olduğun bir sırada seni Peygamberi vasıtasıyla aziz kıldı, zayıf idin, Allah seni onunla kuvvetlendirdi, nihayet emirlerine itaat edilen bir başkan, düşmana musallat kılınan bir emir oldun, konuştuğunda sözlerin dinlenir, emirlerin yerine getirilir, seni emrin altındakilere kötü davranmaya ve haddi aşmaya sürüklemediği takdirde bu ne büyük bir nimettir. Günahlardan korunduğun gibi nimetlerin sebep olacağı kötülüklerden de korun. Ben senin için nimetlerden çok korkuyorum, çünkü onunla aldanabilir ve bundan dolayı da düşüp cehennemi boylayabilirsin. Böyle bir şeyden hem beni ve hem de seni koruması için Allah'a yalvarıyorum. Birazcık nimetlere konduklarında insanlar Allah'ı unutarak dünyaya sarılıyorlar. Sense dünyadan vazgeçip sadece Allah rızasına talip ol ve helakine sebep olacak zulümlerden kaçın.